Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan Haberler programımıza hoş geldiniz. Programın başında hemen futboldan haberleri sizlere ileteyim. Sonrasında eylem güncesi var çünkü 17 Haziran'da gerçekleşen bir sürü eylem var, 4 farklı hatta 5 farklı şehirde de diyebiliriz buna. Günün açılış maçı Belçika ile Cezayir arasında oynandı. H grubundaki maçta Cezayir penaltıdan kazandığı golle Feguli'nin topu ağları buluşturmasıyla 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda Belçika'nın oyuna giren oyuncuları Mertens ve Fellaini skoru takımlarının lehine çevirdi ve Belçika 2-1 öne geçerek mücadeleyi 3 puanla tamamladı. H grubunda sürpriz yapması beklenen çok iyi bir jenerasyona sahip olan Belçika bu sürprizi gerçekleştirmeye niyetli olduğunu gösteren bir oyun sergiledi. Özellikle ikinci yarıda e, H grubunun ikinci maçında Rusya ve Güney Kore karşılaştı. Gecenin son maçıydı bu. E, Rusya Kapello e, ile birlikte bir çıkış yapmasını beklediğim takımlardan biriydi ama Güney Kore onlardan biraz daha atak çıktı ve İlk yarı sıkıcı geçmesine karşın ikinci yarı 68. dakikada Lee Kunho takımını 1-0 öne geçirdi ve Rusya sonradan giren bir başka oyuncu olan Kerzakov'un e, attığı golle skoru birbire getirdi ve maçtan bir puanla ayrılarak ilk maçından e, bir puan aldı ve e, ilk maçında bir hüsran yaşamamış oldu diyelim günün. Diğer maçı ise günün maçıydı. Zaten saatini de hem Brezilya halkı için hem de Avrupa'da seyredebilmesi için saat yerel saatte 4'te, e, Türkiye saatiyle de 10'da, Avrupa saatiyle 9'da yayınlandı. Bu nedenle şunu söyleyeyim Brezilya'da bugün... E, maç saatinden bir saat önce her yer kapandı. Bazı marketler maç saatinde dükkanlarının kepenklerini indirip maçı içeride izlediler. Ve ondan sonrasında da maç bitince tekrar dükkanı açtılar ki özellikle kopa kapağın e, dükkanlar böyleydi. Ki maç sonrası insanlar gelip alışverişlerini yapabilsinler kaldığı yerden devam etti hayat diyebilirim bu şekilde ancak Brezilya kaldığı yerden devam edemedi ilk maçtaki gibi Brezilya Meksika karşısında e, Giler me Ochoa'yu geçemedi kaleci Ochoa çok e, güzel bir maç çıkardı bugün Fortaleza'da oynanan maçın yıldızıydı diyebiliriz ancak maçın diğer bir unsuru da bizler için önemli olan Cüneyt Çakır'ın maçı yönetiyor olmasıydı Cüneyt Çakır Hiçbir şekilde maçın kaderini değiştirecek e, karar vermedi, hata yapmadı diyebilirim. Ben de maçın aslında ikinci yarısında e, yapmak e, izleyebildim e, bunu. E, ilk yarısına ise birazcık göz atabildim. Ama yine de Brezilyalılar tarafından çok fazla eleştirilmediğini söyleyebilirim maç sonrasında. Maç sırasında konuştuğum Brezilyalıların fikirleri bu hatta. Marcelo ve Neymar'ın bazı pozisyonlarda foil almak için kendilerini yere attığını da söylediklerini ileteyim. Brezilya 0-0 berabere kaldı. Meksika ile Meksika iyi direndi. Belki de demek mümkün. Bu sonuçların ardından Brezilya 4, Meksika 4 puan aldı ve iki takım da bir sonraki tura çıkma şanslarını devam ettirdi. E, Fortaleza'daydı maç ve Fortaleza'da da eylemler vardı. Gelelim zaten e, programın eylemler kısmına. Coletiva Mariachi Facebook grubundan derledim bu haberleri. Brezilya ve Meksika maçının oynandığı şehir Fortaleza'da 17 Haziran sabahı 8'de başlayıp 12'ye kadar süren 3000'e yakın kişinin de katıldığı büyük çaplı bir eylem gerçekleştirilmiş gazeteciler. Polisin hedefinde yer almışlar bir kez daha ve FIFA'nın otobüsü de taşlanırken 27 ile 30 arasında gösterici altına alınmış. 21 Haziran'da da eylem gerçekleştirilecekmiş. Bu şehirde Almanya-Gana maçı var. O günde onu da hatırlatalım. Yavaştan organize oluyorlar. Bir başka şehirde, Resife'de de eylem varmış. Bugün e, Juka Kufori'nin blogundan derledim onu Juko Juka Kufori e, çok önemli bir Spor yazarı muhalefet eden bir spor yazarı bu FIFA'nın Dünya Kupası sırasında Brezilya'ya yaptırdığı şeyleri oldukça eleştiren bir spor yazarın ve onun derlediği haberden ondan, onun blogundan derlediğim haberde şu tarz bilgiler var. Yeni resife planı kapsamında gerçekleştirilmesi planan bir soylaştırma projesine karşı çıkan eylemciler 17 Haziran'da polis şiddetine maruz kalmışlar. Şehrin tarihi bölgesinde yapılması planlanan bu projeye karşı çıkan resifeliler 21 Mayıs'tan bu yana bölgeyi işgal etmiş durumdalar. Yirmi... Brezilya maçının ikinci yarısının başladığı sırada da yerel saat ile 17 civarında polis harekete geçmiş ve Resife'deki eylemcilere plastik mermi ve biber gazı ile şiddetinin gücünü fazlasıyla göstermiş. E, bu konudaki fotoğrafları Juka Kufuri'nin bloğunda bulmak mümkün. Uluslararası Af Örgüt'te polisinin şiddetini kınayan bir açıklama yapmış bu konuda. Sonra Sao Paulo'da da eylem vardı. Bugün onda JJK Medya Media Independiente Facebook grubundan derledim. FIFA e, taraftar alanı Anyangabao'da kuruldu. Sağ pahalı da alantı kabası bası dolu olduğu için kapıları kapatmışlar ve içeri girmek isteyenlerle polis arasında da olaylar yaşanmış. Anyangabao'ya çıkan metro istasyonunu kullanıp e, FIFA'nın organizasyon alanına gitmek isteyenlerle de polis arasında çeşitli e, itiş kakış olmuş diyelim bazı e, taraftarların polis tarafından arandığını dair fotoğraflarda yer alıyor bu Facebook grubunda alanın etrafında ise taraftarlarla alkolü fazla kaçıranlar arasında kavgalar gerçekleşmiş yine bu sayfada paylaşılan bir haberden bahsedeyim Peter Leone isimli yerel bir foto muhabir ise FIFA Fan Fest alanının dolu olmasıyla birlikte kapıların kapanmasının ardından akreditasyonu olan bir foto muhabir olarak içeri giremedim yabancı basını içeri almışlardı. FIFA'nın standartları demek ki böyleymiş şeklinde bir serzenişi var. E, Rio'da da bu e, diğer şehirlerde yer alan eylemlere karşı daha sakin eylemler gerçekleştirilmiş. Duvara şehrin e, merkezindeki e, yerlerdeki duvarlara bilet fiyatlarına zam istemiyoruz, zam yapılmayacak yazılı görseller kullanılmış. Ee, bunun dışında Rio'da bugün de eylem yapılması bekleniyor. Ee, Facebook'ta bir etkinlik açılmış bu konuda. Uzunca bir şekilde niyetlerini neden eylem gerçekleştirmek istediklerini anlatan bir metin var. Ancak bunu çevirmek e, şu an için sağlıklı olmadığından dolayı benim için... Sizlere onu aktarmıyorum ama girişinde şöyle birkaç cümle var onu söyleyeyim. Arkadaşlar eylem takvimimizi netleştirelim istiyoruz. Marakana'da maç yapılan her gün yani 12'sinde ve 15'sinde olduğu gibi. Bugün ve 23-28 Haziran'da da 4 ve 13 Temmuz'larda da sokaklarda sokaklardayız demişler. Brezilya'nın maçlarını saymıyoruz bile diye de notu düşmüşler bunun altına. E bugün eylem olduğuna göre bugün maç var demek oluyor bu da. Bugünkü maça gelelim. Bugünkü maçların açılışını B grubundan Avustralya ve Hollanda maçıyla yapacağız. Yerel saatle 1'de, Türkiye saatiyle 7'de oynanacak bu maç. Hollanda kazanacağı gibi gözüküyor. Avustralya'nın pek şansı yok diyebiliriz. Günün ikinci maçı İspanya ve Şili arasında. Bu maç turnuvanın çok önemli maçlarından bir tanesi olacak. Rio'daki maç için ben de Maracan'ın stadında ol olacağım. En azından çevresinde gezineceğim. Ee, İspanya ve Şili arasındaki maçın önemi şu. İspanya puan kaybettiği halde çok yüksek ihtimalle e, bir sonraki tura çıkma şansını kaybedecek. E, İspanya'nın muhakkak kazanması gerekiyor. Şili ise ilk maçta kazanacak. E, 3 puanla buluşmuş olmasının avantajıyla daha rahat bir şekilde sahada yer alacak ancak İspanyol futbolcuların kendilerine inancı yerinde diyebiliriz bir sonraki karşılaşma ise günün 3. maçı ve son maçı da Kamerun Hırvatistan arasında oynanacak e, bu maçta da puan kaybeden takımın bir sonraki tura çıkma ihtimali oldukça zor özellikle Kamerun puan kaybettiği halde, takdirde bir sonraki tura çıkma ümitlerini kaybedecek bu maçta Türkiye saatiyle gece 1'de oynanacak diyelim. Ee, kısa birkaç istatistikle de programı nihayete erdireyim istiyorum. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar birinci maçlar tamamlandı ve artı 1 olarak da Brezilya ikinci maçını oynadı. Bu da toplam 17 maç ediyor ve 17 maçta toplam 49 gol atıldı. Maç başına gol ortalaması ise 28 oluyor Bu şekilde maç başına gol ortalaması ise 2.88 oluyor. Bu şekilde bu da e, bol gollü, zevkli bir turnuva e, izlememize neden oluyor. E, turnuvanın açılışında yazdığım ilk yazılarımdan bir tanesinde demiştim ki metro çalışanları, eğitim çalışanları veya herhangi çalışan başka e, bir grup, sendika eyleme gidebilir ama ne olur bu turnuva sırasında golcüler eyleme, greve gitmesin diye bir dilekte bulunmuştum. Sizlere de aktarmıştım bunu radyo programlarında. E, bu dileğimin e, kırmayan golcülere de teşekkürlerimizi iletiyorum buradan bu vesileyle e, ve programı da bitirmeden şöyle diyeyim. Twitter.com Taksim Volkan BK3 adresinden ya da Tribün Derkin Nokta .com Taksim Volkan Brezilya'da adresinden Dünya Kupası hakkında e, yaptığım yorumları veya ki bu Dünya Kupası hakkındaki gelişmeleri, e, eylemleri, çektiğim fotoğrafları, görselleri anbeant takip etme imkanınız olacak. Bu programda yer veremediğim bazı şeyleri orada bulabilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Ben Volkan Ağır. Hepinizi futbol dolu günler diliyorum. Volkan ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler.